Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de aynen birkaç tane soru var. E, medeni ayetler nedir? Suralar nedir? Mekki medeni ayet ve suralar nedir? E, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'ın ilmi e, bölümünde bunlar geçer. Bunlar nedir? Bir açı diyor. Evet, Mekki medeni Suralar ve ayetler çok önemli bir ilimdir. Alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun. Bu, bu meseleye çok önem göstermişler, çok ilgi göstermişler, ayet ayet it tetebbuk yapmışlar. Bir sure nerede indi, bu ayet nerede indi, mekkimi, medenimi hepsini tespit etmişler. Allah'a sonsuz şükürler yaptır bizim için. Çok büyük bir nimettir. Bu alimlerimiz bu şeyi bu kadar titizlikle ne yapmış? Gelmiştir. Onu şimdi anlarız ne kadar nimet olduğunu bizim için. Çünkü e, bu çok faydalıdır. Alimler diyorlar faydalıdır. Mekki medenini bilmek için. Neden bilmek için faydalıdır? Birincisi e, Kur'an'ı tefsirde çok faydası var mekşi medenini bilmemiz lazım lasiyeme özellikle nasih vel suhu bilmemiz lazım bir ayet birbirine itiraz etti biri birini nesk etmişse eğer biz bizsek hangisi sonradan inmiş onu nesk eder. onun için önemlidir sonra üslubi da'veni da'vetin üslubunu bundan çıkartıyoruz ee, e, bir de tat alır üslubunda Kur'an-ı nasıl bir üslub geçir davet üslubu zamanına mekanına göre nasıl değişiliyor sonra Sire-i Nebaviyye'den faydalanıyoruz Nebi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 sene kaldı Medine'de 10, 10 sene kaldı o faydalanı faydası var bir de tarih-u dedikleri tarih-u nedir şeriatin e inme tarihi, nemez ne zaman oldu zekat ne zaman ferci oldu, tevhid ne zaman geldi, bir de tederruc var, tederruc nedir mesela içki üç seferde yasaklandı bu nedir, basamak basamak bunlar hepsi önemli meselelerdir bunlar önemli meselelerdir faydaları var, şimdi mühkemin e, mekki e, Mek ve medeni ayetlerin e, suralarında şeyi nedir ee, ta, tanımı nedir? Nereden biliyoruz bu Mekke'dir, bu medenidir? Alimler birkaç e, görüşe ayrılmışlar bunda. Bir kısmı demiş Mekke'de inen ve onun civarında inen Mekke derler. Bir kısmı demiş Medine'de ve onun civarında inen medeni derler. Bir kısmı diyor Mekke ehliye ihlin, ehli için inenler Mekke'dir, medeni ehli için inenler medenidir. Ama en Sağla, sağlam görüş nedir? Ee, i̇cma olunan üzerine görüş. Mekke hicretten önce inendir. İster Mekke'de olsun ister olmasın. Medeni de hicretten sonra inendir Mekke'de de inebilir. Çi öyle çok ayetler var. Medenidir ama Mekke'de inmiş. Ne zaman? Resulullah Mekke fethine giderken inmiş. Bu en racih görüştür. En kuvvetli görüştür. Çünkü Eee bununla çok e, şeyler açıklığa kavuşuyor. Şimdi bunu anladık. Mekki budur. Mekki ayetler hicretten önce inmişler. Medeni ayetler hicretten sonra indiler. Şimdi Mekki ayetlerin eee nedir? Yani farklılıkları nedir? Sıfatları nedir? Ne taşıyor Medeni ayetler ne taşır? Bunlara bir göz atsak bize yardımcı olur. Mekki ayetlerde ki Mekke'de indi hicretten önce 13 sene Mekke'de 13 sene zarfinde inen ayetler bakıyoruz hep tevhide davet ediyor. Genelde tevhid meseleleri var. Yende, yende müşriklerin emelinin cürmünü ortaya çıkartıyor. Fazaatini acılığını çötülüğünü, büyük Cünah olduğunu Büyük küfür şirk olduğunu Ortaya çıkartıyor Sonra bakıyoruz Mekke'nin e, Mekke'deki ayetler Yani suralar Nedir? Çok beligdir Kısadır Beligdir vurguludur Böyle tak diye oturtuyor Nasıl mızraki insanın gözküne Zark diye uğrarsın kalbinde hisseder Böyle oturur kalbine mızrak Aynen böyle ayetler çafirlerinin kalbinde oturuyordu. Şimdi bir tane Kur'an'ı okuyup anlamını biliyorsa he, tercümeden değil hele böyle Arapca'da sokaktaki de Arap değil. Alim, alimler okurça inançı sençi gazdan tariyen diyorlar. Sanki taze kuran içeri Kerim Mekke'de gibi insan hisseder iniyor. Sonra Mekke'deki ayetlerde hadi e, suralarda Mekke suralarda ayetlerde peygamberlerin çok kısasları, masalları, hikayeleri anlatılır. Neden? Çünkü kalbi tespit etmek için. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve ashabına sebat vermek için Allah Teala onları zikreder. Sonra bakıyorsun, ahlaka çok önem veriyor. Onun için Caferü Tayyar radıyallahu anhu Habeşi'ye giderken Necasinin yanında ne dedi emrediyor size İslam'ınız? Demedi bize diyor ibadet edin zekat verin dedi ahlakı söyledi. Çünkü o zamanda ibadet inmemişti. Teşri', teşri meselesinde, ibadet meselesinde, hüküm meselesinde şeriatla ilgili mecere hiçbir teşri' inmedi. Az uz indi. Ama genelde teşri'e konuşuldu. Ama data yok uydur. Namaz bile ferz olmadı. bu nedir? Bu e, şeydir. E, bunlar belintileridir. Yani Mekki ayetlerin özellikleridir. Bir de bunların Mekki ayetlerin ölçüleri var. Mekki ayetlerde ölçü var. Her surede sücde oldu bu Mekki'dir. Her surede sücde oldu. Sücde ayetleri genelde Mekki'de geçiyor. Kelle Alimler diyorlar her surada kella, hayır kella, kella bu mutlak nefidir. Yani kella dedin artık anlaşılır. Yok desen mesela kabul edebilir, yok kabul etmem, yok kabul ederim. Anlamıyla gelir. Ama kella dedin bundan anlaşılır. Yani çok tehlikeli bir kelimedir bu. Sonra e, meci şuralarında e, eee E, ey Yuhannes çok geçer Diğer medeni de Ey halmin Ey Ey insanlar nas yani halk canlı adam oğulları Sonra dedik özellikle Meç'nin e, rasulların e, diğer ümmetlerin cezayenlerin neyi var e, cenelde şeyi var e, Masalları var kısasları var, Nasıl azap yemişler diğer peygamberlerin. Bütün Mekşi ayetlerinde bu var. Sadece Medine'de Bakara'da biraz bunlar geçiyor. Sonra Mekşi ayetlerinde İblis, Adem e, Aleyhisselam'ın kıssası var. Tabi bunlar Bakara. Medenilerde Bakara, Müstesna. Hepsi bunlar geçiyor. Sonra Ebced harflerle açılan e, birçok Mekşi suraları ebced harfiyle açıyor, elif, lam mim medenide de sadece bakara al-i umran e, bazen de etmişler bu özellikleridir, evet medeni ayetlerin özellikleri genelde ibadetin tehkimi, eşra'ın, şeriatın datayını verir ibadetin datayı var alışverişin datayı var, hadlerin yani e, Allah'ın e, yasakların datayı var e, e, aile e, düzeniyle ilgili bütün ka, e, hükümlerin kaideleri bunlar da ilgili ne var? datayı var e, medenide bakıyorsun ehli kitaba çok muhatabı oluyor nu, ehli kitabı İslam'a davet etmek için çok şey oluyor bir de medenide ne var? münafıkları keşfediyor çötülüklerini keşfediyor, yalanlarını açığa çıkartıyor, tehlikelerini Müslümanlara bilindiriyor. Bu da medeni ayetin neydir? Özelliğidir. Çünkü münafıklar Medine'de, Mecdebe yokudur. Nifak ne bu ölçüdür? Nifak ne zaman çıkar? Ne zaman Müslümanlar güçlü oldu, münafıklar ortaya çıkarlar. Ne zaman? Bu bir kaydedir. Dünyanın her yerinde, her zamanında. Müslümanlar güçlü oldu. Her çeşitler biz de Müslümanız. Bak biz de yapıyoruz. Bugün de de bunu görüyoruz. Müslümanlar biraz güçlendi Türkiye'de her çeşit şey çeşitli. O kanallar, televizyon kanalları içi İslam'a 24 saat saldırıyorlar. Bugün de uydurmasyon hocalar getirmişler. Sözde İslamiyetten bahsediyorlar. Bu nifaktır. Bu bir kaidedir... Müslümanlar güçlü oldu. İslam devleti kuruldu. Nifak ortaya çıkar. Medine'de de öyle oldu. Allah Teala orada keşfediyor. Bir de medeni suraların bakıyorsun ayetleri uzun olur her zaman. Ayetleri uzun olur, Mekkeler kısa kısa olur, vurgulu olur. İşte bu, e, bu da nedir? E, medeni suraların e, şeyleridir. Bunun ile ilgili alimler çok teelifetler yapmışlar. Çok teelifetler yapmışlar meki medeni ile ilgili. Ee, böyük alimlerimiz hatta 400 senesinden başlamışlar. Mekki bin Ebi Talib'in Kaysi o bir Mekki medeni ayetleri diye kitap yazmış. Ondan sonra gelenler alimler de yazmış. Yende Ulumul Kur'an e, şeylerinde bunu e, baya e, canlı canlı ne yapmışlar? Anlatmışlar. Ulumul Kur'an e, kitaplarında Kur'an ilimiyle ilgili kitaplarda bab koymuşlar, meçhî medeni ayırmışlar. Velhamdülillahi Rabbil alemi.